Merhaba, böyle harika sorular sorarak beni terlettiğin için çok teşekkür ederim. Sayende kendimi yokluyorum. Düşünüyorum, zihnimi yeniden yapılandırıyorum. Sahi Allah ölümü neden var etti? İnsan olmak elbette başkalarıyla birlikte var olmak demek. Nasıl mı? Ailemiz, arkadaşlarımız, bakkal amca, komşu teyze, öğretmenlerimiz, sokaktaki yavru köpek, odamızın camına konan güvercin, pencereden baktığımda gördüğüm ağaç ve daha sayamadığım bir sürü şey. Her ne kadar nefes alıyor olduğum için kendime yetiyormuşum gibi görünsem de bu hayatta yaşamımı sürdürebilmek ve iç huzuru yaşayabilmek için başka canlılarla iletişim halinde olmak zorundayım. Ve canlı olmam demek bir gün öleceğimi bilmem demektir. Ama... Bir türlü anlayamıyoruz değil mi? Neden ölümsüz bir dünya yok? Burada asıl sorunumuz ne biliyor musun? Ölümü yeterince anlamlandıramamış olmamız. Sen nasıl anlamlandırdın diye mi soruyorsun? Tabii ki kolay olmadı. Neticede ölümü kavram olarak anlamak demek onunla yüzleştiğimde bir yakınımı kaybettiğimde üzülmeyeceğim demek değil. Biliyor musun, ben çok küçükken köyümüzde bir cenazeye katılmıştım. Üstelik dizinde oturmaktan, sohbet etmekten, onun tarafından değer görmekten çok mutlu olduğum bir büyüğümün cenazesine. Çok eski bir gazi olduğunu ve çocukları çok ama çok sevdiğini hatırladığım bir dede vardı köyümüzde. Biz de çocuklar olarak ona, tonton dede diye seslenirdik. Onun ölümü hepimizi çok üzmüştü. Ağlıyorduk. Cami avlusuna getirilen tabutu, cenaze namazının kılınışı, kalabalıklar arasında gözyaşlarıyla mezara koyuluşu. Hepsine şahit olmuştum. Bu bir yandan benim canımı acıtırken bir yandan da onu sevenlerin vakur duruşu sayesinde bir anlam kazanmıştı. Ben o gün ölümün aslında bir yok oluş olmadığını anladım. Öyle olsa bu kadar insan onu uğurlamaya neden gelsin ki? Demek ölüm yeni bir hayat için çıkılan bir yolculuktu. Senelerce bu meseleyi düşündüm, hep kafama takıldı. Tabii yaşım ilerledikçe genç yaşlı birçok insanın da ölümüne şahit oldum. Hepsinin bu dünyaya kattığı güzellikler olduğunu, görevini tamamlayıp süresini dolduranın buradan ayrıldığını gördüm. Ölümü bir yok oluş gibi düşündüğümde yaşamın da anlamı ortadan kayboluyordum. Bu beni daha da çok üzüyordu. Aslına bakarsan ölümü doğru anlamanın hayatımı anlamlı hale getirdiğini gördüm. Ancak akıl yoluyla bir yere kadar ulaşıyor, sonrasında da tıkanıyordu. Hepimiz varlığımızı bildiğimiz kadar bir gün öleceğimizi de biliriz. Bunu biliyor oluşumuz ve ölümün geri dönüşü olmayan bir deneyim olduğunu anlayışımız bizi epeyce ürkütür. Bunu kabul ediyorum. Ölümü nihai bir yok oluş veya felaket olarak gördüğümüzde hayatın kendisi bütünüyle anlamını yitiriyor. Anlamsız ve değersiz bir şeye dönüşüyor. Ölüm çok daha korkunç bir sonmuş gibi anlaşılmaya başlıyor. Bu durumda bizi karamsar, mutsuz ve kötümser bir insan haline getiriyor. Ölüp de... Dünyaya geri dönen olmadığına göre biz ölüm ve ölümden sonraki hayat hakkındaki bilgiyi nasıl edineceğiz? Hepimizin dünyaya gelmesi demek, bu dünyadan da gitmesi demek olduğuna göre ölümü nasıl yorumlayacağız? Bu soruları kendime sorduğumda aklıma daha önce seninle yine paylaştığım Necip Fazıl Kısaküreğin şiirindeki dizeler geliyor. Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber... Hiç güzel olmasa ölür müydü peygamber? Bize ölüm konusundaki rehber olarak dini işaret etmiyor mu sence de? Kesinlikle öyle. Kur'an bize hem bu dünya hayatı hem de ölüm ve sonrasındaki ahiret hayatı için pek çok açıklama sunar. Her canlı ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz diyor Rabbimiz. Bu ayet bize gösteriyor ki, bu dünya hayatı bir sınav yeri, ölümden sonraki süreç ise bir yok oluş değil, aksine gerçekten ait olduğumuz yere dönüş. Ölüme bu açıdan baktığımızda, din bize ölüm gerçeğini yorumlama, ondan duyduğumuz korkuyu azaltma, bu korkuyu ümide doğru yeşertme ve ümitsizliğe düşmeme konusunda yol gösteriyor. Sence ölümden neden korkuyoruz? Çünkü onu yeterince bilmiyoruz. Aslında korkumuz ölümden değil eninde sonunda karşılaşacağımız bu gerçeği yeterince bilmemekten kaynaklanıyor. Peki bunu nasıl aşacağız? Ölümden veya sevdiklerimizin ölümünden kaynaklanan korkuyla baş etmenin en makul yolu, ölümün bir yok oluş değil, aksine ölümsüz bir hayatın başlangıcı olduğuna inanmaktır yani ahiret hayatına, ölümün bir ayrılık olduğuna odaklanmak yerine başka ve çok daha anlamlı bir alemde buluşmak için verilmiş bir randevu olduğunu, yeni bir hayatın başlangıcı için çıkılan bir yolculuk olduğunu düşünmek bizi rahatlatır. Hem bu dünyada anlamlı bir yaşam için çaba göstermek, salih amellerde bulunmak, dünyanın aldatmacaları dediğimiz boş işlerden uzak durmak, kul hakkından sakınmak da bizi ölümün korkunç bir şey olmadığı gerçeğiyle yüzleştirir.